Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Ve salat ve selamü 'ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. İçmirden 116. 116 sayfa. Mir Sayfaya söyleyeyim ki yine arkadaşlar rahat olsunlar. Şimdi sayfa şimdi değil. Birattan kaçın sayfa? Kaç? Böyle talebiyiz ki hiç yerimizi, bile <gülüyor> yerimizi bile bilmiyoruz. E, aşağı yukarı 4 ay geçti üzerinde. Efendim, 300. Bakayım. Evet, 334. Altan ikinci satırı ve minha. <gülüyor> Burada da altan ikinci satır. Tevafuk İzmir'de. 116. sahifede. Ve minha. Minel vucuhil fasideti. Ey minel vucuhil fasideti. Fasit ve cihlerdendir. Konumuz ma malumunuz diyemeyeceğim. Çünkü dört ay geçti üzerinden. Malumu olanların malumu... Konumuz şer'i ahkamı ispat etmede fasit olan istidlal vecihlerinden bahsediyorduk. Yani Hanefi usulcülere göre birazdan okuyacak olduğumuz Taksis-ül âm bir sebep, âm bir lafzı sebebe taksis etme. ve cihidir şafii ve malikilerde. Ama Hanefiler bunu istidlal cihi olarak kabul etmiyorlar. Hanefi usulcüler yani şer'i ahkamı ispat etmede fasit olan istidlal cihlerinden sayıyorlar. Ve minha ay minel vucuhil fasidatina tahsisul am bi sebebihi, ammu sebebine tahsis etme. Biraz önce okunan Aşri Şerif'teki ilk ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. el yarmunel muhsanat. Mişalidir. <gülüyor> Ellezine, lafz-ı âm'dır. Özel bir hadise hakkında nacil olmuş bir ayet-i kerimedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Aişe validemize iffetine yapılan iftirada bu ayet-i kerime nacil oldu. Sebep dediğimiz o hadisenin vuku'u. Sebep dediğimiz ne? O hadisenin vuku'u sebeptir. Neye sebeptir? Bu ayeti kerimenin nazil olmasına. Şimdi nazil olan bu ayeti kerime içerisinde am bir lafız var konumuz o Bu am lafız sebebine taksis edilir mi edilmez mi? Taksisul am bir sebebihi. O am lafısı sebebine taksis etme Sebebi dediğimiz o hadise. Verdiğimiz misalde Hazreti Ayşe validemizin radiyallahu anha başına gelen bu ifk hadisesi, iftira hadisesi. Sebep bu, has bir sebep bu. Özel şahsa hasır bir sebep. Bu sebebe dair bir ayeti kerime nazil oluyor. Nazil olan ayeti kerimede ne var? An bir lafız var. Ellediin lafzı var. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyle sabit olan hüküm sadece o sebebi sebebe mi hasredilir yoksa genele mi aittir? Genel derken am lafsın kapsamı içerisine giren bütün fertlere mi aittir? Daha net anlaşılsın diye söyleyelim. İffetli bir kadına iftira eden herkese ait bir hüküm mü çıkarıyor? Çıkaracağız bu ayeti kerimeden. Yoksa sadece Hazreti Ayşe validemizin İffetine iftira edenlere ait bir hüküm mü sabittir ayeti kerimeyle? Konu bu. Bu sadece iffete iftira konusunda değil, zihar konusunda tek bir hadise olmuş, yine böyle ağam bir lafız ilene gelmiştir, ayet nazil olmuştur. Ve min hamilen vecûhil fâsidi tefâsît ve cehlârdandır ne taksîsul Bir bi şebebihi. mı sebebine tahsis etme. Ey ne demek sebebine taksis etme. Kasrul am o am lafzı sınırlandırma. Usulahi yan kan o Am lafız ister usulahi olsun, isterse lugavi olsun. Ustalahi am nedir? Tahtındaki her bir ferdi kapsayan aamdır. Lugavi am nedir? Tahtında fertler var, hepsini kapsamasa da yine de lugat itibariyle nedir? Tahtında fertler olması itibarıyla aamdır. Fark etmez. İster ıstalahi anlamda yani usulcülerin ıstalahındaki am olsun, isterse ne olsun, lugavi olsun. Bu amımı kasretme yani sınırlandırma. Neye kasretme? Ala sebebi vurudihi, ev sebebi vücudihi. O amın varit olma sebebine veyahutta var olma vücut sebebine. Bu atful am halal hastır. Çünkü vücut hem hadislerin vurudunu hem de ayetlerin nüzülünü ikisini de ifade eder. Vurut ise sadece neyi ifade eder? Hadisin gelmesini. Yani bir hadise olmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o hadise hakkında konuşmuştur. Bir şey söylemiştir. Söylediği şeyin içerisinde ne var? Am bir lafız var. O amın vurut sebebi nedir? Orada olan bir hadisedir. Efendimiz o hadise üzerine konuşmuştur. Veyahut da sahabeden biri Efendimiz aleyhi ve vesselam'a bir soru sormuştur. O soruya binaen Efendimiz aleyhi ve vesselam bir şey söylemiştir. Söylemiş olduğu sözün içerisinde ne var? Am bir lafız var. İşte o am lafzın bulunmuş olduğu söz ile ispat edilen hüküm sadece soruyu soran kişiye mi aittir veyahut da vakı olan hadiseye mi aittir? yoksa o am lafsın kapsamı altında olan bütün fertlere mi aittir konumuz bu Karullü am âm, mı kasretme sınırlandırma ister ıstılahi olsun ister lugavi, ana sebebi vrudihi ev sebebi vücudihi Vrut hadisle ilgilidir vücut hem hadis hem de ayetin nclüyle ilgilidir ona kasretme Ramut mutadiyetihi. Adem'u atf-ı tefsirdir vav ile. Neyi tefsir ediyor? Kasr-ül Onu tefsir ediyor. mı? vurut veya vücut sebebine kasretme, onunla, onunla sınırlandırma mı? Sınırlandırma, kasrın manası odur. Neden? Çünkü am lafız, ispat ettiği hükmü tahtındaki bütün fertler için ispat eder. Kuralı bu, kardeşi bu âm'ın. Ama eğer işte biraz önce söylediğimiz gibi hadişin vurut veya da ayetin nüzül sebebine dair gelmişse, söylenmişse o zaman siz o hükmü, o söz içerisinde am lafız bulunan söz ile sabit olan hükmü sadece o sebebe mi kasredeceksiniz? Yani sebeple mi sınırlandıracaksınız? Yoksa amın tahtındaki diğer fertler içinde söyleyecekmişiniz? oldu mu? Hanefi usulcüler diyorlar ki hepsi içindir. Onun için innel lezine, innel lezine, yarmunel muhsanat ayetinde o lanet kim içindir? Bu işi yapan herkes içindir. Kim olursa olsun. Sadece Hazreti Ayşe validemizin iffetine iftira edenler için değildir. Evet. O kasır sınırlandırma nedir? Adem-ı am ammı, sebepten başka fertlere geçirmeme demektir. Sadece onda bırakma demektir. Kasır sınırlandırma da o demektir. Abdü Tevşir o. Zehebe ammetul ulema. Alimlerin geneli benimşedi neyi? İla icraihi ala umumihi. Am lafzı, umumu üzerine icra etmeyi. Yani umumu üzere amı icra etme ne demektir? O am lafzın tahtından ne kadar fert var ise o söz ile amın içerisinde bulunduğu söz ile ispat edilen hüküm o fertlerin hepsi için geçerlidir. Neden? Yerine <gülüyor> temes inna ma huwa Tabi alimlerin genelinin Böyle bir şeye gitmesinin sebep, sebepleri var. Birçok sebebi var. Burada sadece birini söylüyor. Çünkü sahabenin uygulaması budur. Efendimiz ve Vesselam'ın hanımı hakkında, Hazreti Ayşe hakkında radıyallahu anh'a bu ayet nacil olduğu zaman sahabenin uygulaması daha sonrasında iffetli kadınlara iftira edilmesi durumunda aynı olmuştur. Hepsini kapsar demişlerdir. Zahar meşeleşinde de öyledir. Lian meşeleşinde de öyledir. Serikat hırsızlık meşeleşinde de öyledir. Bunlar hakkında gelen bütün ayetler, nacil olan ayetlerin hepsi içerisinde ne var? Ağam lafız vardır. Dolayısıyla o fiili yapan kişi kim olursa olsun, halbuki her biri bir hadise meydana gelmiş, onun üzerine nacil olmuştur ayetler. Yani sebepleri kastır. Ayetin nüzül sebebi nedir? Kastır. Onu sahabi, o am lafzu ne yapmamıştır? Sadece o ferde, o sebebe taksis etmemiştir diyeceğiz biz. Bunu Hanefi usulciler söyleyecek. Biraz sonra okuyacağız. Şafiiler, Malikiler farklı söyleyecek. Farklı söylemekle birlikte genele yaymadılar mı bu hükmü? evet yaydılar. Sebebini bu yapmadılar. Yani amu sebebine taksis edilir dediler ama hükmü genellemede başka yola gittiler, iştehada gittiler. Onlar iştehatta sabittir dediler. Aksini söylemediler ha. Sonuç itibariyle ahkamda ne yok? Çok farklılık yok bu konularda. Bilafsı li an'temessük e inna ma huwa bilafsı li an'temessük çünkü temessük tutunma inna ma huwa bilafsı. Bu temessük neyedir? Yani müçtehit bir hükmü ispat ederken neye temessük ediyor? Neye tutunuyor? Lafza tutunuyor tabii ki. Lafız iledir. Ve hu Lafız ise nedir? Hamdır. Ham Ağım lafzın hükmünü usulcüler zaten koymuş. Nedir o? Medlül medlülünü kat'an ifade eder. Kesin olarak ifade eder. Medlül nedir? Tahtındaki ne kadar ise o kadar ferttir. Dolayısıyla hüküm o her biri için sabit olur. Lafza temessük olunca böyle olur. Ve hususü sebebi, sebebin has olması. Yani bir hadise olmuştur veya biri soru sormuştur. O sebebi has o. La yunafi umumel lafzi. Lafzın umumuna aykırı değildir. Lafzın umumuna ne değildir? Aykırı değildir. Lafız am olsa da, sebep has olsa, o am, umum manayı ifade etmesi... O sebebin has olması ona aykırı düşmez. Çünkü onun hakkında da hüküm ispat ediyor, etmiyor değil ki. Vela la yaptadi iktisarahu aleyhi Vela la Bu sebebin has olması gerektirmez. Ne iktisarahu ammun kasredilmesi, sınırlandırılmasını ne üzere aleyhi, ale sebep, sebep üzere kasredilmesi, sebeple sınırlandırılmasını gerektirmez. Ayrıca ve Leylânna Hukat işte her <gülüyor> ani sahabet. Biraz önce değindiğimiz sahabeden radıyallahu taa’alá anhum cemi'an, meşhur olmuştur. Daha vemen bağdehum ve ondan sonra gelen tabiin tebeü tabiin bunların hepsinden şöhret bulmuştur. Ne etmeşükü bir umumat, ağam lafızlara temezşük etmişlerdir. Yani hüküm ispatında ağam lafızlara ne yapmışlardır, tutunmuşlardır. O ağam lafızlar ki el varideti fi hawadise ve isbabin hasse bir takım hadiseler, bir takım sebepler. Ama bu sebeplerin hepsine, bu hadiselerin hepsine özel, has. Sahabi ve sahabeden sonra gelenler, onlardan şöhret bulan ne? Temessük etmelerine, Nasıl temessük ettiler buna? Bila kasrin leha. O am lafızları kasretmeksizin, sınırlandırmaksızın. Ala tilkel esbabi. Bu sebeplerle sınırlandırmadılar. Yani bu sebeplerle sınırlı kılmadılar ağam lafzı. Bir hadise meydana geldi. O hadisenin hükmünü beyan için bir ayet nacil oldu. Sahabi bu ayet sadece bu hadiseyi beyan eder. Hükmünü ortaya koyar demedi. Benzeri kimden meydana gelirse onlar için de, o şahıslar için de bu hükmü ispat eder dediler. Şu halde feyekun bu sahabinin ve ondan sonra gelenlerden Meydana gelen o şöhret nedir? İcmadır. Neye dair icma? Alâ ennel ibrete li'umumil lafzı la li hususi sebebi. İtibar lafsın umumunadır, sebebin özel olmasına değildir. Buna dair icmadır bu şöhret. Ve kâle şâfiî râhimahullâh. İmam Şafii diyor ki, ve <gülüyor> malikun. İmam Malik de diyor, râhimahumallâh. <gülüyor> iktisasıhi amın taksis edildiğini neye? bihi sebebi sebebe tahsis edildiğini söylüyor ve ebul feraci min ashabil hadis hadis ashabından bir atladık herhalde ve bazı ashabi şafii şafiilerden bir kısmı da rahimehumullah Allah Teala hepsine rahmet etsin ve ebul feraci min ashabil hadis hadis ashabından da ebul feraci bunlar da Fassalu. ayırma gittiler ayırım yaptılar nerede? nerede? Beyne en yekune sebebu, suale sâilin, sebebin, soranın sorusu olmasıyla, ve beyne en yekune vuku'a hadisetin, hadisenin vuku'u, olması arasında ayırım yaptılar. Yani şafiilerden bir kısmı, ve hadisten Ebu'l-Ferec, ne diyor? Biz tafsile gidiyoruz. Yani am sebebe taksis edilebilir de, edilmeyebilir de. Duruma bağlı. Eğer am Soru soranın sorusuna binaen gelmişse varit olmuş veya nazil olmuşsa onu ne yaparız diyorlar sebebe taksis ederiz. Ama eğer am lafız soru soranın sorusuna binaen gelmiş değil bir hadise vakı olmuştur ona binaen hadis varit olmuş veya ayet nazil olmuşsa oradaki am lafızı biz ne yaparız sebebe taksis etmeyiz. Onlar böyle bir tavsiye gitmişlerdir. Diyorlar ki beynen yekûnet sebebu suâlesa ilim. Sebebin soru soranın sorusu olmasıyla ve beynen yekûne vuku hadisetin hadişenin vuku olması. Yani sebebin hadisenin vuku olması arasında tavsile gittiler. Ve hassû ve tahsis ettiler el evvele şini Sebep eğer soru soranın sorusu ise o ağam lafzın vurut veya nüzülünde sebep bu ise... O zaman dediler ki, evvel yani am sebebe taksis edilir dediler. Rönettan ikincisi değil, Am laftın nüzül veya vuruduna sebep bir vakaa ise özel bir vakaa ise orada ham ne yapılır? Sebebe taksis edilir demiyorlar. Birincide şöyle dediler, ikincide bunu söylemediler. Reyin ama hassas men hassasa. Şimdi konuyu söylediği asıl konunun içeriğine şu anda giriyor. Ve innemâ hassasâ men amm sebebine taksis eden bu taksisi yapmıştır. Niçin? Hani Şafiiler ve İmam Malik nedir demiştik? Bu amm sebebine taksis etmiştir demiştik. Değil mi? Niye? Hangi gerekçeye dayanarak bunu yaptılar? Şimdi onu anlatıyor. Üç tane gerekçe sayacak. Hanefi usulciler de bu üç gerekçeden her birine cevap verecek. Birinci gerekçe Şafiilerin ve Malikilerin. İzlevlahu, ey levla, iktisasul am bir sebep, amın sebebi taksisi bulunmayacak olsa, olmayacak olsa, lecaze taksisuhu ey sebebi, o zaman sebebi taksis etme caiz olur. Birinci gerekçeleri bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi diyor ki İmam Şafii İmam Malik diyor ki, am sebebine taksis edilmeyecek olursa o sebebi taksis etme caiz olur ikinci taksisten murat nedir âmın tahtındaki fert olan o sebebi oradan çıkarmak demektir Evet o taksisi anlayalım hani ikinci taksis var ya burada birinci taksis hangisi <Sessiz> levlâhu Levla <derken, Sessiz> levlâ derken levlâ ihtisâsul âm bir sebep ondan bahsetmiyorum ammı sebebe taksis etme o ikinci taksisten bahsediyorum ammı sebebe taksis etme bulunmayacak olursa o zaman lecaze taksisuhu lecaze caiz olur ne taksisuhu sebebi taksis etme sebebi taksisten murat nedir burada sebebi taksisten murat sebep dediğimiz şey ammın tahtındaki fertlerden bildir onu taksis etme caiz olur. Onu taksis etmenin manası nedir? Am'ın fertleri arasından onu içtihatla, kıyasla çıkarmak demektir. Burayı iyi anlayalım. Hani şöyle bir kural var Hanefilerde. Am bahçinde bunu okumuştuk. Neydi o? Am, kat'i bir delildir. Eğer am kendisi gibi kat'i olan başka bir delille, taksis edilecek olursa zanni delil olur zanni delil olunca da haberi vahit veya kıyas ki her ikisi zanni delildir onunla bu am taksis edilir amın taksis edilmesi ne demek Am'ın kapsamış olduğu fertlerden bazıları kıyas yoluyla veya haberi vahid yoluyla çıkartılır demektir. Am'ın ifade etmiş olduğu hüküm artık o fertler için olmaz demektir. Oldu mu? Buradaki lecaze taksisuhu derken sebebi taksis etme caiz olur derken Am'ın tahtındaki fertlerden biri olan o sebebi çıkarmak ne olur? caiz olur demektir. Bu caiz olunca hakikaten sıkıntı meydana gelir. Sorun meydana gelir. Neden? Yahu eğer o am lafzın içerisinde bulunduğu ayet ise ayetin nüzül sebebi nedir? O sebeptir. Değil mi? O sebeptir. Misallendireyim onu. Yine Efendimiz ve vesselamın ailesine yapılan iftiradan misallendirelim onu. Endellezine el muhsanat ayetinden mi <misallendirelim> onu? Şimdi endellezine yarmuna'l muhsanat nedir? İffetli kadınlara iftira eden kişiler. Kim bunlar? Kim olursa hepsini kapsıyor. İftira edenlerin hepsini kapsıyor. Edecek olanların hepsini kapsıyor. Şimdi bu am lafız Şafiler diyorlar ki tutar da bu am lafzı hadiseye tahsis etmeyecek olursanız yani Hazreti Ayşe validemize yapılan iftiraya taksis etmeyecek olursanız ona bu işi yapanlar için şu şu vardır demeyecek olursanız o zaman diyor şöyle bir sorun çıkar ortaya şafiler bize diyorlar ha Hanefi usulcilere söylüyorlar nasıl bir sorun ortaya çıkar caze caiz olur o zaman ne suhu o sebebi taksis etme caiz olur ne demek amın tahtındaki fertlerden biridir Hazreti Aişe validemize yapılan iftira, o ki nüzül sebebidir, onu oradan çıkarmak caiz olur, taksis etmek caiz olur. Onu oradan taksis etmek, çıkarma caiz olunca, ayetin nüzül sebebini çıkarmış olursunuz, diyor Şafiler. Bunu da yapamazsınız. Böyle bir hak yok. Onu biz de kabul ediyoruz. Yok. Cevap vereceğiz tabii daha henüz hangi kısım bu itiraz kısmı. Oldu mu? Lecaze taksisi suhu en sebebi sebebi taksis etme caiz olur. Neyle bir içtihadi? Yani kıyasla. Neden? Niye bu caiz olur? Şundan dolayı caiz olur. Lenen nisbetel ham ila jami'il afrat ale seviye. Evet bu doğru. Çünkü diyor mı tahtındaki fertlere, ham'ın tahtındaki fertlere nisbeti nedir? Ale seviyedir. Eşittir. İfadeye dikkat edin. Ham'ın tahtındaki fertlere delaleti nedir? Eşittir her birine aynı şekilde delalet eder. Nispeti budur Falan madde tahsisu. Her bir Şimdi şu kuralı koydu. Doğru bize göre de öyledir. Hanefilere göre de öyledir. Zaten bu itiraz Hanefilere yapılıyor şafiler tarafından. Nedir o? Am lafsın. Tahtındaki fertlere nispeti eşittir. Böyle olunca Felemma <tıklı> kataza taksisu ayi ferdin kana ammin tahtındaki fertlerden hangiçi şey olursa olsun isterse şey o nüzul sebebi olsun vurut sebebi olsun fark etmez ayi ferdin kanayi onun için söylüyor yani nüzül sebebi olan fertte olabilir vurut sebebi olan fertte olabilir hangi fert olursa olsun taksis etme o ferdi taksis etme neyle birlikte hadi kıyasla vade taksisihi bima yastahu litakhsis bu kayıt tamamen Hanefiler için konmuş bir kayıttır. Çünkü şafilere göre am ne değildir, kat'i değildir zaten. Hatta şafiler ne derler? Mamin, amin illa vakat husse mimhul bazı. Hiçbir am yoktur ki ondan bazı taksis edilmesin derler. Çünkü onlar kıyasla, haberi vahitle, am lafsı zaten ne yapıyorlar? Taksis ediyorlar. Badifetleri oradan çıkarıyorlar zaten. Ama Hanefiler Am'ın tahtındaki fertleri haberi vahidle kıyasla çıkarmazlar ve bunu da kabul etmezler. Ancak ne zaman kabul ederler? Biraz önce şöyle diyeyim. O am lafız kat'idir. Başka bir kat'i delille tahtından eğer fert çıkartılıyorsa o zaman zanni olur. O zaman haberi vahit veya da kıyas devreye girer ve onun tahtından fert çıkarabilirsiniz. Onun için kaydı koyuyor buraya. Bade taksisi amı taksis ettikten sonra buradaki taksislerden murat hep nedir? Amın tahtındaki fertlerden biri veya birini çıkardıktan sonra bir tane yeterlidir bunun için. Ne ile çıkarıyorsunuz bunu taksis ediyorsunuz? Bir yas tahulit taksis taksise elverişli olan şeyle. Taksisel elverişli olan şey nedir? Kat'i delildir. Çünkü ham kat'i delil. Onu taksis elverişli olan ancak ne olabilir? Başka bir kat'i delil olur. Öyle bir kat'i delille hamdan taksis yaparsanız ondan sonra hamın kalan bütün fertleri eşit olduğuna göre hatta daha önce çıkartılmayan da onlardan idi eşit diye hepsi. Böyle bir taksis yaptıktan sonra ham zanni delil oldu. İctihad ile ne yapma yolu açılır size? Kıyas ile size o amın fertlerinden taksis etme başka fertleri de çıkarma yolu açılır. O yol açılınca çıkar biri neyi çıkarır o fertlerden nüzül sebebini kıyas ile çıkarabilir. Taksis edebilir yani çıkarabilir. İşte bu caiz değil. Dolayısıyla eğer tutar da diyor şafiler malikiler hanefiler gibi tutar da. Amm sebebine taksis etmezseniz, umumu üzere kalır, umumu üzere görevini icra eder derseniz, o zaman böyle bir sorun olur diyor. caz taksis sebep sebeb, bak sebebi taksis etme, eyzan o da caiz olur. Nüzül sebebini oradan taksis edebilirsiniz o zaman. Eyzan, neden? lenn minel efraat, o nüzül sebebi dediğiniz sebep, fertlerden biri değil midir? Am'ın tahtındaki fertlerden biri değil midir? Evet, öyledir. Bu birinci gerekçe idi. Şimdi ikinci gerekçe. Neyin gerekçesi? Şafii ve Malikilere göre ammı sebebine taksis etmek gerekir. İkinci gerek birinci gerekçeyi söyledi. Cevaplara biraz sonra girecek. İkinci gerekçe şu. Levlahu <gülüyor> amm sebebe taksis etme bulunmayacak olsa lem yekun li ey nakli nakletme için olmaz Faidetun. Lem yekun faidet li <gülüyor> Sebebin nakli için bir fayda olmaz. Yani bir sebep var. Hadisin vuruğdan ayetin nüzülüne... Eğer bu sebebe taksis edilmeyecek olursa am lafız gelen am lafız. O zaman sebebin ne faydası var? Eğer am lafız tahtındaki bütün fertler için hükmü ispat edecekse sadece sebep için değil. Diğer fertler içinde hükmü hepsi için hüküm ispat edecekse o zaman sebep sebebi nakletmenin ne faydası var? Yani bu ayet-i kerime şu sebepten nazil olmuştur. Bunu niye söylüyorsunuz? Diyor şafiiler. Bunu niçin söylüyorsunuz? Faydayı ortaya koymak için. Bundan dolayı nazil olmuştur diyorsunuz ya. Dolayısıyla bunun faideşi nedir? Bunun faidesi... O hüküm bu sebebe taksis edilmiştir. Fayda budur diyor Şafiiler, Malikiler. Eğer bunu demiyorsanız o zaman sebebin bir faydası yoktur. Sebep olmayan diğer fertler içinde hüküm ispat edilmiyor mu? Sebebin ne faydası var o zaman? Sebebi nakletmenin hangi faydası var? Diyor İmam-ı Şafi. Fe inne huzirân iza ammes sebebe ve gayru. Hem sebep hem de sebep olmayan fertleri kapsadığı zaman... K ile nişbeti ho amın nişbeti olur. ilehima sebep ve sebep dışındaki fertlere nişbeti olur. Şevaen eşit olur. Dolayısıyla felah yap K, firdiklihi sebebi zikretmede kalmaz. Ne faydetin bir fayda kalmaz? O fayda ancak ne olabilir diyor şafi ve malikiler? O am mı sebebe tahsis etme olabilir? Siz onu ortadan kaldırdınız. Başka bir fayda kalmadı diyorlar. İkinci itiraz bu. İtiraz demeyeyim. aslında Şafiler'in kendilerini savundukları yani am sebebine taksis edilir kaidesinde kendilerini savundukları ikinci gerekçe bu bize şey itiraz oluyor tabii aynı zamanda bunlar. Rehilden üçüncü olarak da Levlahu am sebebine taksis edilmeyecek olsa remi el cevabu suale cevap suale mutabık olmaz cevap suale mutabık olmaz. Şunu demek istiyorum. Hadiseyi şöyle düşünün. Hadiseyi sual olarak da kabul edebilirsiniz ama suale sailden giderek bunu değerlendirsek daha güzel olacak. Birinci bir soru soruyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya cevap veriyor ya da bekliyor. Bekliyor ayet nazil olsun diye. Ayet nacil olmayınca kendisi cevap veriyor. Hadiseyi böyle tasavvur ediniz. Ya ayet nacil olacak veya Efendimiz cevap verecek. Nacil olan ayet ne olarak geliyor? Sorulan soruya cevap olarak geliyor. Reyahutta varit olan efendimiz Aleyhissalatu vesselamın söylemiş olduğu o am lafsın içerisinde bulunduğu söz ne için varit oluyor? Adamın sorusu için varit oluyor. O zaman bu cevabın o suale umum husus meseleşinde mutabık olması gerekmez mi? diyor İmam-ı Şafii. Gerekir diyelim. Gerekirse o zaman demeniz gereken şey nedir? Am sebebine tahsis edilir. Sebebi has soru soranın sorusu an bile gelse onu ona taksis ederseniz o da has olur dolayısıyla ne olur ikisi de has husus noktasında birbirine müşavi olurlar diyor ama sizin yaptığınızda soru has cevap ne ham olarak kalıyor çünkü hükmü tahtındaki bütün fertler için ifade ediyor. Onun için lem el suale, cevab suale mutabık olmaz diyor İmam Şafii. Neden? Li ennehu Çünkü cevap am ve sualu hasun. Soru ise has. Ve kullu minhuma huma, kullu min huma min adem sebep faide li naqli ve min ademi mutabakati el suale. Bu ikisinden her biri yecbu nefyu misdihi an es şari'. I. Şari'den bunların bunlar benzerini nefyetmek bizlere vaciptir diyor İmam Şafii. Hulna şimdi biz cevap verelim sırasıyla bu üç kendini savunduğu İmam Şafii'nin üç deliline Hanefiler sırasıyla cevap veriyorlar bakınız anil evvel birinciye cevap veriyoruz hani sebebi taksis etme caiz olurdu diyorduk ya. Ayetin nüzül sebebini amın tahtındaki fertlerden çıkarmak caiz olur. Veya hadisin vurut sebebini ne yapmak? Amın tahtındaki fertlerden çıkarmak caiz olur diyorduk ya. Bu aslında caiz değil. Ama öyle. Eğer siz taksis yapmazsanız caiz olur diyordu bize i̇mam Şafii. Cevap veriyoruz. Yecudu dukulul baz minel efrad fil hukmi. Amın fertlerinden bazın, mesela birinin hükme girmesi nedir? Caizdir katan. Kişin olarak girmesi nedir? Caizdir ya. Şunu diyebilirsiniz yani. Am'ın sebebi tahsis etme gerekir demeye gerek yok. Şöyle diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki o am'ın tahtındaki fertlerden nüsül veya da vuruç sebebi olan ferdin am'ın tahtına girmesi vaciptir. Onu artık kimse taksis yoluyla çıkaramaz. Diğerleri diğerleri tahsis edilebilir. Ama girer. Hükme girer. Hüküm onları da ifade eder. Amın tahtındaki bütün fertler hakkında hüküm sabit olur. Ancak dersiniz, bu am hangi sebebe dayalı olarak geldi ise, varit olduğu için nazil oldu ise, o amın tahtındaki o sebep dediğiniz herdi taksis etme caiz değil. O kesin olarak girer. Diğerleri ise muhtemil olarak girer dersiniz onda bir sakınca var mı diyor hanefiler? Yok. Yajuzu duxolü bazı, min alafradı fil hükmü, min alafrad, min alafrad il am yani, amın fetlerinden hükm'e bazı'n bir tanesi mi O sebep. Onun girmesi katan kişinin olarak girmesi caizdir. Yani, yajuzu engel konu bazı alafrad il am, amın fetlerinden bazı'n olması caizdir. Malum enduxoluğu ne olması malum enduxoluğu girmesi malum, girmesi yani, bililen. Yani, Nereye girmesi tahtil iradeti kat'an o sözü söyleyenin iradesinin kastının altına kesin olarak girmesi caizdir. Nasıl yani kesin olarak girmesi ne demektir? Onu daha da açıyor. Ve haytul ayah temile bir <gülüyor> delilin yedulle aleyhi. Taksise delalet edecek bir delille taksisi amın tahtından fert olarak fer, fert olarak çıkarılmasını ihtimal etmeyecek şekilde. Amın altına girmesi ama nasıl girmesi böyle girmesi bu caizdir. Ye cüzengi yani vekune sebebu mintil kelafrat. İşte o taksis edilmesi gereken sebep diyordu ya şafiiler. O sebebin bu fert olması caizdir. Bu fert neden olması nedir? Caizdir. Bu birinciye verilen cevaptır. Ve kul ikinciye cevap veriyoruz. İkincisi neydi? Faide meselesiydi Değil mi? Eğer siz amma sebebe taksis etmezseniz o sebebin ne faydası var? Diyordu bize şafiiler. Ona cevap veriyor. El faidetu minel min nakli sebeb. Sebebin naklinden faide Raten hasru sıkıştırılamaz. Nereye fihi eyfi hususil hukmi bihi hususil hukum. Hükmü taksis etme. Neye bihi sebebe? Hükmü sebebe taksis etmeye faide sıkıştırılamaz. Yani fayda sadece budur denilemez Başka faydeleri var Var başka fayda Nedir mesela ee, En azından ayetin nüzül sebebini bildik Bu bir fayda değil mi Hadis-i sebebini bildik Bu da bir fayda değil mi Ayrıca Kıyas yapılacak olursa Hani o am kendisi gibi Katri olan bir delille tahsis edildikten sonra Kıyas yapılacak olursa O kıyas hangi vecihlerden yapılacak ve nereden bulacağız? Bunları belirtme noktasında da faide vardır. Neyin? O sebebin. Onu da söylüyor bakınız. Bel kad yekunu ba'du marifeti esbab-ı nüzul Ayetlerin nüzul sebeplerini bilme. Bazı ayetlerin nüzul sebeplerini bilme. Ve vuru'dil ahadîs. Hadislerin vuru't sebeplerini bilme. Ve vucûhin nusus. O da biraz önce söylediğim kıyas mı ile ilgili. Nasın vecihlerini bilme. Olur ne olur? Faideten o da faidedir. İlla taksis var yapmazsak fayda olmaz demek değildir. Bunlar da faidedir. Üçüncü itirazlarına da cevap veriyor. Üçüncüden cevap veriyor. Üçüncüsü neydi? Eğer böyle bir taksis yapmayacak olursanız ne olur? O zaman sual ile cevap arasında mutabakat olmaz demişlerdi. Değil mi? Çünkü cevap am sual has demişlerdi. Ona cevap veriyor. Eşleştirme ancak eşitliği keşfetmektir. Eşleştirme nedir? Keşiftir. Keşif nedir? Sana biri soru mu sordu? Sen o sorunun hükmünü beyanettin mi? Mesele bitmiştir. Keşif bu. O sorunun hükmünü beyandır Murat burada. Ne ya yani müsavata gitmeye ne hacet. Adam soruyu niçin sorar? Cevabını almak için sorar. Soruyu soran cevabını alırken Cevap veren kişinin am lafız kullandığında Cevabını almış ise Mesele bitmiştir Orada müsabattan bahis yapılmaz artık Çünkü burada zaten ne var Soruyu sormadaki gayeyi Gerçekleştirme var O da keşiftir Keşif dediğimizde soru soranın Sorduğu sorunun hükmünü beyan etmektir Onu söyleyecek şimdi bize Keşiftir Lel müsabatu eşitlik değil Yani soru has ise Cevap da has olacak Soru am ise Cevap da am olacak böyle bir eşitlik söz konusu değildir. Yani en mane mutabakatil cevabilis sual, cevabın suale mutabık olmasının manası inne mahve. O mana nedir? El keşfani sual, sualden keşfetmedir. Keşfetme ne demek? Beyanı hukmihi sualin beyan, sualin hükmünü beyan etmektir. Adam onu beyan etti mi? Am lafızda yapsın, has lafız neyle yaparsa yapsın ve şeyle odur. Rakat <gülüyor> hasale madziyadetti. Am lafızda yaptığı zaman bu beyanı, bu Murat ne oldu, bu keşif ne oldu fazlasıyla, ziyadesiyle yani amın tahtındaki diğer fetler için de hem sebep için hem de ciyade var diğer fetler için de ne oldu? Bu keşif gerçekleştirilmiş oldu, beyan gerçekleştirilmiş oldu. Vela nüceli muvucubel mutabakati bir <gülüyor> manel müsavat, müsavat anlamında sual ile cevap arasındaki mutabakati kabul etmeyiz. Tabi nerede? Fil umum ve husus. Umum ve ki mutabakatı kabul etmeyiz. Birinci dersi böylece bitirelim. Şimdi damat okuyalım inşallah biraz da. Elhamdülillah. Damattan da 244. sahifedeyiz. Altan yukarı 3. satırın başı. 344. Sahife. Konumuz Fotoli'nin evlendirme meselesi idi. O mesele hakkında en son başlığı altında konular var. Orada kalmıştık. Epey bir konuyu söylemişti içerisinde. kale hep habli fulanın konu orada. Yeri buldunuz mu inşallah? 344. sahifenin Alttan yukarı, üçüncü satırının başı. Kitaplar aynı olsa gerek. Farklı kitap varsa onu bilmem. <gülüyor> o zaman onun. Velev hep li fulanın Yani orası. Yani orası. Maalesef öyle oldu ki çok uzundu. kale hep li evet. Tabi bir şey söyleyelim burada. Birisi bir başkasına beni evlendir diye vekalet vermiş. Bir adam diğer bir adama. Beni evlendir diye vekalet vermiş. Mesele bu. Şimdi bu vekaleti alan vekil gidiyor birine diyor ki hep li fulanın. Yani hep ibneteke li fulanın. Böyle bir tasvire çevirebiliriz onu. Yani kızını evlendirecek bir adam var. Bu da ona gidiyor diyor ki kendisine çünkü biri vekalet vermiş. Vekil bu. Neye vekil? Müvekkili olan erkeği evlendirmeye vekil. Bu da gidiyor bir arkadaşına, biliyor ki evlendirecek kızı var. Ona diyor ki hepli fulanın, yani hep bin tekeli fulanın demektir. Kızını falan kişiye hibe et diyor. Tabir olarak nikah eti kullanmıyor da hibe et diyor. Tabir olarak bunu kullanıyor. Fakale ve hep O arkadaşı da hibe ettim diyor. Fama lem yakul alvakilu qabil tu, la yasahu. Vekil ondan sonra tekrar ben de kabul ettim demezse bu nikah sahih olmaz. Hibe nikah olur ha çünkü temlik ifade ediyor. Temlik ifade eden lafızlarla nikah olur hanefilere göre. Yani bir kadın bir erkeğe de ki kendimi sana hibe ettim o da hibeni kabul ettim deşe. Veya bir erkek kadına de ki kendimi sana hibe ettim kadın da kabul ettim deşe. Nikah olur mu şahitlerde varsa nikah olur. Yani hibe lafsı temliki ifade etti bir şeyi bir başkasının mülküne geçirmeyi ifade ettiği için nikah olur. Onu zaten geride anlatmıştı o tarafına girmiyorum. Burada o vekil dediğimiz kişinin sonradan kabiltü demeden nikah niye olmuyor? Ona gelecek şimdi, onun cevabını verecek şimdi. Dolayısıyla fəmalim ya qul el vekilu kabiltü vekil kabiltü demese lahi sahıbun nikah sahih olmaz. Neden? لَنَا الْوَكِيلَ لَا يَلْي اَتْتَوْكِيلَ Çünkü vekil, لَا yetki sahibi değildir. Neye, yetki, neye dair yetki sahibi değil? اَتْتَوْكِيلَ Bir başkasına vekalet vermeye yetki sahibi değildir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu bir adamdan beni evlendir demişti ona. Bu vekil geldi arkadaşına dedi ki kızını bu adamla evlendir. لِفُلَانِينَ dediği o adam. Yani müvekkili bu vekilin. Kızını onunla evlendir dedi. İfadeye dikkat ediniz. Kızını ona hibe et dedi yani. Hibe et dedi. İfadeye dikkat edin. Niye dikkat edin diyorum ikide bir. Çünkü hep lafzı nedir? Akitte icap ve kabul için kullanılan bir lafız değildir. Mesela nikahladım ifadesi mazi sigasıdır. İcab ve kabul yerine geçen nikahta. Dolayısıyla burada emir sigasını kullanıyor. Bu emir çıkasıyla karşı tarafa ne veriyor? Vekalet vermiş oluyor. Yani demiş oluyor ki arkadaşına beni falancı vekil etti. Beni bir kızla bir kadınla evlendir diye. Seninle kızım veyahut da dul, hanım şeyin var, kızım var. Onunla evlendir bunu demek istiyor ona. Yani ben de seni vekil ettim. Yap bu işi demektir. O da diyor ki ve Hibe ettim diyor. Bu nedir bu? Bak ve hebtu. Filimazi çıkası Bu sadece icaptır. Peki biz bu lafsı hem icap hem kabul yerine koyabilir miyiz? Koyamayız. Neden koyamayız? Vekilin vekil etme yetkisi yoktur nikahta. Oldu mu? Vekilin vekil etme yetkisi yok. Dolayısıyla karşı taraftaki hibe ettim deyince icap var. O zaman bu vekilin bir de ne demesi lazım? Ben de kabul ettim. Müvekkilim adına kabul ettim demesi lazım ki kabul de olmuş olsun da icap ve kabul ile ne olsun? Nikah yapılmış olsun. On için söyledi bunu gerekçesini de böyle getirdi zaten. Lianel vekil elageli tevkile çünkü vekil vekil etmeye yetkili değildir. Rezaqale kabiltu ha o vekil kabiltü deyince o vebtü dediğinde o zaman in akde lil muvkili muvkili için akdi ne olur gerçekleşmiş olur. Ve ilam yakul lifulanin lifulanin demese de böyledir. Lifulanin demese de böyledir. Bu nedir bu? Şimdi mübarek çok derin konulara girdi hakikaten. Şöyle diyor ilk başta vekil falana hibe et. O da hibe ettim dedi. Falana hibe ettim demedi. Öyle değil mi? Mesela isim verelim Ali'ye hibe et kızını dedi. Yani evlendir demektir o manada. O da dedi ki hibe ettim. İyi de kime hibe ettin? Aliye mi başkasına mı? Lifülânın demese, ondan sonra da vekil kabil tüdese, nüke hakkı olur mu? yani opusu bu, bu durumda olur. Ama lifülânın demedi demese de olur. Neden? Onu söylüyorum. Ve lem yakul lifülânın, yani cevabı yeterli mi? İade te mafis sual. Çünkü cevap soruda olanın iadesini zaten içerir. Sorusunda hep lifülânın dememiş miydi bu? li fulan yani li ali mesela o ali yok mu orada o ve hep dediği zaman bu cevap neyi içerir sorudakinin iadesini içerir yani li fulan li içerir zaten o ondan sonra kabil derse vekil nikahı olur fa buna göre kale veli yuha bir kadının velisi veyahutta vekili ki mesele var burada velinin yapacağı veya vekilin yapacağı zawwajtu fulanaten min fulanin falan kadını filan erkekle evlendirdim yani Ayşe'yi Ali ile evlendirdim. Fatıma'yı Ali ile evlendirdim. Ne koyarsanız koyun oraya. Kinaye lafız kullanıyor yani. Fekale vekiluhu vekil sureti bu. Evveli yuhu vekil veya veliçi de dese. Yani biz tek tek alalım isterseniz meseleyi. Lefneşir yaptı burada hem de müşevveş yaptı onu ki karıştırdı. Eee da hada kale Biz veliden önce gidelim. Kadının veliçi diyor ki Kızın velişi diyor ki, zevvextu falan min fulanin. kimin velişi ise fulane o. Onu evlendirdim kiminle? Ali ile evlendirdim diyor. Fakaleveli <gülüyor> yuhu evliliyuhu tabilto. Ya, qaulil mevligi vel muvekkili. Sizde de ibare böyle değil mi? Özellikle sizin kitabınız önemli. Çünkü ayrı bir o kale veliyuhavekülü <gülüyor> hazeveçtu fulaneten min fulanin fe kale vekiluhu doğru kimin vekili? adamın vekili hani bu kızın vekili ne diyordu? fulan o kız ismi ne ise onu evlendirdim kiminle? Ali ile o Ali'nin vekili diyor ki şimdi birinciyi veliden almıştık Ali'nin velici diyor ki şimdi ne diyor? kabiltü diyor Vakit ne olur? Ya kavak olur, lil mevligi velisi olunan kim ise onun adına akid geçerli olur. Vekilden alalım onu. Bir kızın vekili diyor ki, zevşte falan kimin vekili ise, o kızı Ali ile evlendirdim diyor. Ondan sonra da faqale veli vekiluhu kimin vekili? Erkeğin vekili de diyor ki. Ben kabul ettim diyor. Ne olur? Hakit olur. Kim için? Lil muvekkili. Yani iki tane suret var burada. Bir veli, bir de vekil sureti. Veli diyor ki, veliçi olduğum kızı, tabii bu veli kimin velişi, kızım velişi. Veliçi olduğum kızı Ali ile evlendirdim. Ali'nin vekili de diyor ki, kabul ettim. Kabul ettimden sonra bir şey var mı? Yok. Yani kabul ettim. Neyi kabul ettim? O... Kızın ismi de Ayşe olsun. Ayşe'yi kabul ettim demiyor. Sadece kabul ettim diyor. E olur. Soruda olan cevapta iadeyi içerir zaten. Yeniden söylemeye onu gerek yoktur. Zaten vala hazah dememiş miydi geride? Buna binaen bu da olur. Yakav diyecek. Şimdi ibareyi bütün olarak okuyayım. Fe ala hazah buna göre. Yani soruda cik, cevap, soruda cikredilen cevapta da, da iadeşine gerek yok. O da cikredilmiş gibidir. Fekale veliyyuha kızın velişi dese. Evvekilüha veya kızın vekili dese. Ne dese zemveçte fulaneten min fulanin veli kimin velisi ise o kızı evlendirdim diyor. Kiminle? Falan erkekle. Veya vekil kimin vekili ise o kızı evlendirdim diyor. Kiminle? Falan erkekle. Ve e, e, Fekale vekiluhu erkeğin vekili diyor bu sefer. Geride söylediklerimiz kızın vekili veya velisiydi. Şimdi erkeğin vekili diyor ki evvelihu veya erkeğin velisi diyor ki kabiltu kabul ettim diyor. Kabildü fulan demiyor ha o kimse o kadının ismini söylemiyor ne olur ya bu nikah olur kim için veli meşaleşinde il veliçi olunan kişi için o kız için olur vekil meşaleşinde vel muvekili müvekili müvekkil için bu nikah sahih olur ve imlem yutf olması lazım orası ibarede eksiklik var ve imlem yutf ilayhima ve imlem veli veya vekil o erkeğin veliti veya vekil izafe etmeşede bu ne demişlerdi tu o kabulü izafe etmeşelerde kime izafe etmeşelerde ileyhima ileyhima o zevç ve zevceye ben hani diyelim ki kızım velişi diyor ki ben Ayşe'yi veli ile evlendirdim velinin vekili diyor ki ben de veli adına veliye Ayşe'yi eş olarak aldım eş olarak kabul ettim. Halbuki ne Ayşe'den bahsediyor ne Veli'den bahsediyor öyle değil mi? Onlara izafe etmese bile bu erkeğin velisi veya vekili nikah hakkı sahih olur. Neden? Geride söylediğimiz gerekçeden. Soğ halde geçenin cevabta iadesine gerek yok zaten vardır ondan dolayı. Genel cevabı yaptığı iade mafit sual çünkü cevap sualde olan iadesini zaten gerektiriyor. Veremse fehu imrateyni fi akdetin vahidetin. Şimdi konuyu nereye taşıdı? Konuyu ta geride metinde velem emrahu en güzel vecihu imraeten cehu emeten meselesine getirdi. Velem zevvecehu zevvece kim zevvece? Memur, emir alan kişi. Evlendirmeye dair emir alan kişi. Bir adam birini demiş ki beni evlendir. Emretmiş ona beni evlendir. O da bu emri alan kişi memur. O da o adamı evlendiriyor. Ama bakın nasıl evlendiriyor? Williams Efendi evlendirirse bu memur kimi hu o amiri emir verdi kiminle evlendiriyor imrataini iki kadınla ama nasıl evlendiriyor fi akdetin vahidetin bir akitte bir akitte evlendirmesi nasıl olacak tasavvuru ancak şöyle olur iki kadın var kimin yanında bu memur olan kişinin yanında biliyorlar ki falan kişi buna beni evlendir diye emretmiş Tam tasavvur edesiniz diye tasvir ediyorum onu. Kadınlardan biri diyor ki kime? Bu memura ben o falan kişi Ahmet olsun. Ben Ahmet'le Ahmedi nikahladım diyor. Memur ona cevap vermeden aynı mecliste diğer kadın diyor ki ben de Ahmet'i nikahladım. Bu adam da cevap veriyor ikini adına kabul ettim. İşte bu tek hakettir. Başka türlü tek akit olmaz ha. Çünkü icap kabul oldu mu bir akit gerçekleşir. Onlardan bir tanesi decek ki ben Ahmet Efendi'yi nikahladım bu da kabul ettim şey diğerinin dediği ikinci bir akit olacaktır. Tek bir akit olabilmesi için biri icapta bulundu daha kabul gelmeden diğeri de icapta bulundu. Kabulde bulunan ne yaptı? Her ikisine birden kabulde bulundu. İşte bu tek akit oldu. İşte böyle bir akitte her ikisini nikahlayacak olsa evlendirecek olsa ne olur? Ne olur? La de muvahi min bu iki kadından hiçbiri lazım gelmez Yani hiçbirinin nikahı bu ne olmaz bağlayıcı olmaz ifadeye dikkat edin lazım gelmez bağlayıcı olmaz batıldır demiyor ha devam edelim şimdi Felamet heylaten fidihima iki akdi, iki kadının nikahını onaylamanın hiçbir gerekçesi yok Niçin lil muhalefeti muhalefet var Adam amir neyi emretmişti? Beni bir kadınla evlendir. Memur ne yaptı? İki kadınla evlendirdi. Dolayısıyla amirle memur arasında ne var? Muhalefet var. Memurun amire muhalefeti var. Ondan dolayı akit ikişi hakkındaki akit geçerlidir diyemezsiniz. 1. Vela ile tenfid fi canım Cema kimisinde geçerli olmadı biri demişti. Bir tanesinde olsun. Ama o bir tane gayrı aynin muhayyen olmayan bir tane. İkisinden birinin hakkında geçerlidir diyelim. O zaman ne olur? O da olmaz. Niçin? Lil cehaleti hangisi? Bilinmiyor. Bilinmezlik olduğundan dolayı o da geçerli değil. <gülüyor> Vela ile tayin. tayinde edemezsiniz. Tayine de gidemezsiniz. Bu ikisinden şunun ki geçerlidir diyemezsiniz. Neden? Lâdemil evleviyyeti. O iki kadının biri diğerinden evlâ değil ki. Bu tercih bila mureccih olur. Yapamazsınız bunu da. O zaman ne kaldı geriye? Fetâ gene tefriku. Aralarının ayrılması kaldı. O adamla bu iki kadın arası ayrılır ancak ''İnde Adem'il icazeti'' amirim onay vermesi bulunmazsa aslında diğer şerflere bakarsanız bunu göreceksiniz. Burada kişi memur muhalefet etmekle fuduli konumuna düştü. Memur konumundan çıktı. Muhalefet etmekle ne oldu? Fuduli konumunda oldu. Fuduli olan birisi vekil değil, veli değil, memur değil, bir şey değil. Böyle birisi bir akitte iki kadını bir adamla evlendirse o adam ikisini onaylıyorum veya şunu onaylıyorum bunu onaylamıyorum deme hakkına sahip midir? Sahiptir. Onun için bu kaydı getirdi. Ne diyor burada bakınız? Icazeti, amirin onaylamaması durumunda tefrik yani bu adamla iki kadının arasının ayrılması taayyün eder. Yapılacak iş o olur. Başka bir şey olmaz. Velev kâle la le lekâne evla. Burada hikmetinde ne demişti? La yelzemu vâhidetun demişti. Öyle değil mi? La yelzemu vâhidetun deme yerine La fudu deseydi daha güzel olurdu diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü bizi ta alışveriş bahsinin en başındaki şemaya götürüyor bu. Akid evvelâ mun akittir. Ya münakittir ya değildir. Değilse batıldır. Münakit olursa ya sahihtir veya faşittir. Sahih olursa ya nafizdir veyahut da mevkuftur. Nafiz olursa lazımdır veya gayrı lazımdır. Taksim böyle gider. Dolayısıyla lüzum akdin en son kısmıdır. Bağlanmıştır demek olur. Ya bağlanmıştır ya bağlanmamıştır. Olmuştur veya olmamıştır. Kabilinden olur. Halbuki burada koca hani bu me'mur emir alan kişiyi muhalefet etmekle fuduli konumuna düştü dedik ya fuduli konumuna düşünce bu sefer bu akitte kimin rızası devreye girebilir amirin rızası devreye girer eğer rıza gösterirse her ikişine her ikişi hanımı olur birine rıza gösterirse biri hanımı olur hangisi olursa olsun önemi yok onlar artık fuduli çünkü bu dolayısıyla burada Madem ki rıza gösterdiğinde akit ne olacak? Geçerli olacak. O zaman la geldemu değil, rayan fuzu demesi gerekirdi diyor. Neden? Çünkü layen fuzunun mukabili nedir? Tavaquftur. Akit yanafidir veya mevkuftur diyoruz, değil mi? Rayan fuzu deseydi ne demek olacaktı? Mevkuftur demek olacaktı. Bu mevkufiyet İcazet vermeşiyle ortadan kalkınca ne devreye girecek? Mukabili olan nefaz devreye girecek. Dolayısıyla burada la yeldemu değil. Demeşi gereken ne idi yenfudu idi diyor. Lael yeldemu deşe ne olur? Onu da birazdan açacak. Dedi zaten burası ve hidayeti de öyle söyledi. İşin şey tarafı o. Hidayet sahibi de öyle söyledi. La yeldemu dedi. Hidayet sahibi bir şey söylüyorsa o ağır bir şeydir. Ondan öyle kolay kolay kimse ona itiraz edemez. Dediyse vardır bir hikmeti. Kabilindendir. Evet var bir hikmeti. Onu da söyleyecek şimdi. Ve lev kâle lâ yenfuzû Neden? Yenne lehû. Çünkü amir için var. En yücize nikâhahumâ. Her iki kişinin nikâhını onaylayabilir. Dedik ya fuzuli konumuna düştü o. Ev yâhâta nikâhâ Veya bir tanesinin hangi şey olursa olsun onu onaylayabilir. Eyyetahumâ şâhâ. Bak o bir tanesi hangi şey olursa olsun. Gayre ennu layen bi gayri amirin rızası olmadan şu kadar var ki amirin rızası olmadan ne olamaz bu vakit geçerli olamaz peki fakat sahibi hidayeti faytayyen etfrik o tefrik taayyun eder ifadeye dikkat ediniz tefrik taayyun eder ayrılmaları taayyun eder ne demektir onlardan biri lazım gelmez bu mesele bitmiştir kapanmalıdır bu ifade Müstakimun doğrudur. Şunu size söyleyeyim. Bu sene yeni olan arkadaşlar var. Damat kitabının, damat kitabı ağırlıklı olarak Fethül Kadir'den ve diğer şerhlerden süzme olduğundan dolayı ama ağırlıklı olarak Fethül Kadir'dendir. Süzme olduğundan dolayı kıymetli bir kitaptır. Onun için Efendi deri Kuddüsesin ruhu illa okunsun dedi damat. Hatta bir kişinin hoca olabilmesi için damadı okuması lazım derdi. Fıkıhçı olabilmesi için. E bu damat da böyle okunursa zaten adam hakikaten alim olur. İnşallah nasip olur bize sonuna kadar okumak. فَيَتَٰيُنَ التَّفْر۪يقُ مُسْتَق۪يمٌ Hidayet sahibinin söylemiş olduğu فَيَتَٰيُنَ <gülüyor> التَّفْر۪يقُ Doğrudur. Neden? لَنَّ <gülüyor> تَعْيُنَهُ Çünkü ayrılmalarının tayin etmesi. hani Adem'e rıza onu kastetti rıza amirin rızası olmadığı zamanlardır. Doğru amirin rızası olmadığı zaman ne tayin eder? Ayrılmaz. Tayin eder. Bu iş bitmiştir demek olur. Dolayısıyla hidayet sahibinin şöyle diye doğrudur. Felavet heli kavlimen kal diyenin sözünün hiçbir gerekçesi olamaz. Ne demiş diyen? İnnehu gayru mustakimin. Hidayet sahibinin fetha'ya netfrik sözü doğru değildir demiş bazıları. Tedebbür. Bunun hiçbir gerekçesi yoktur. Bu doğru değil. Çünkü e ayrılmaları tayin eder doğru eder ne zaman eder kayıtlıdır eğer rızası yoksa eder rızası varsa ayrılma tayin etmez ha onaylaması durumunda akit geçerli olacaktır çünkü velam zevce hobi akdeini iki akitle evlendirecek olsa onu şimdi memur emri nasıl almıştı Beni bir kadınla evlendir. O da gitti önce bir kadınla, sonra başka bir kadınla, iki tane kadınla evlendirdi. iki akitle. Felevvelü <gülüyor> sahihun. Birinci akit geçerlidir. Dûnetsan ikincisi değil. O futulü meseleşine girer gene. Velev gene imraten fezzevveceha ma uhra. ya emreden kişi amir. Velev gene tayin etse imraten. Beni falan kadınla evlendir. Kadını tayin ediyor. O kadınla evlendir beni diyor kişiye. Fezevveceha <gülüyor> me'mur da e, ne yapıyor? Ne yapıyor? Fezevveceha ma uhra. Allah Allah. ve me'mur eylev, evlendiriyor. Kiminle? Ha o kadınla evlendiriyor onu ama ma uhra. Başka bir kadınla beraber. Tek akitte evlendiriyor ha. Biraz önceki tek akit. Ama o iki kadından birisi hangisi? Amirin tayin ettiği kadın. Böyle olursa <gülüyor> lezimetil muayyenetu muayyen olan kadının nikahı lazım olur. Diğeri değil. Burayı Geçti herhalde biraz ama Bugün böyle olsun inşallah Açılış yapmış olalım Neyse yarın mehirden de okurum size inşallah Açılış olsun Peki velhamdülü rabbi alemin Uzun bir süre oldu Evet doğru Ama güzel bahisler Gerçekten güzel bahisler